نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا حادث له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما اعمالكم ويغفر ما لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقط فاز فوزا عظيما اما بعد فان الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور مبتداها وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدَعَى وَكُلَّ بِدَعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارٍ عَذَنَ اللّٰهُ اِيَّكُمْ مِنَ النَّارٍ Son kısmında sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. işlerin en kötüsü ise sonradan dine sokulup uydurulanlar sonradan dine sokulup uydurulan her bir şeyin adı bidat, her bidat sapıklık her sapıklık da dalalettir pardon ateştirdir buyuruyor <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Ge geçen e benim sıramda yapmış olduğum dersin ikincisi olan İlk, i̇lk ders hadis ehli Hadis ehlini anlatmıştık Bu da onun ikincisi Hadis ehlini Dair özellikleri Sıfatları kimler olduklarına dair Ve hadis ehlinin Mevcut olduğunun ispatına dair e, Sohbetin devamı Hadis ehlinin Faziletine dair Geçen derste onların faziletine Dair şerefine dair Bazı kıssalar da anlatmıştık ee, bu akşam yine girişte böyle güzel bir kıssada anlatacağız. Geçen sefer anlattığımız kıssada hadis ehli olan biriyle rey ehlinden olan bir alim karşılaştıkları zaman rey ehli olan alim diyor ki hadis ehlinden olan alime sen diyor hadisin fıkhını öğrensen yok fıkhı öğrensen de hadis yazmayı bıraksan diyor. O da diyor ki fıkh zaten hadisin kendisinde değil mi diyor. O zaman diyor kocasının inkar edip de doğur yani çocuğun kendisinden olduğunu inkar eden koca koca çocuğun kendisinden olduğunu inkar eden hamile kadın hakkında ne dersin diyor. O da diyor ki işte bana falan falancadan İkrime İbn Abbas'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadının Hamil olup da kocası inkar ettiği durumda liyan, lanetleşme yapılması gerektiğini nakletti dedim diyor. Ondan sonra diyor o rey ehli yani görüş ehli olan kişi ne zaman beni görse, beni bırakıp gitti ve ne zaman beni görse yolunu değiştirirdi diyor. Bunu neden zikrettik? Hadis ehli öyle insanlar ki dinle her konu hakkında her fetvalarını kitap ve sünnete dayandırırlar. Allah ve Resulü'ndan delillendirmeye dayandırırlar. Kesinlikle kendi reyleri, görüşleriyle hareket etmezler. Dolayısıyla onlar Allah sana haddesana, ana sözlerini duydukları zaman rahatsız olurlar. İçten içe çünkü onlar o reylerinden dolayı, görüşlerinden dolayı öyle amellere dalmışlardır ki bidat ve hurafelere. Bu amellerinden dolayı da artık... O fetvalarından, o amellerinden dönememişlerdir. Dönemedikleri için de karşılarına çıkan adam bize Allah Resulü'nden bir şey nakledecek, bize sahabelerden bir şey nakledecek, kitaptan, sünnetten bir şeyler getirecek korkusuyla gerçekten hadis ehli, hadiste uğraşan, hadisçilerin yolundan giden insanları gördüğü zaman yolunu değiştirdikleri vaki olmuştur. Ben bunu kendimde yaşadım ve yaşayanlar da vardır. Bu durum bu şekildedir ve bu hadisçilerin şerefidir. Yine hadisçiler öyle bir şerefe nail olmuşlar ki muaddisler dediğimiz o hadisçiler hadis tahsili yolunda yanıp tutuşmuşlardır. <gülüyor> ve nihayet hadis ilminin gerçek sahipleri ve bu ilmin bayraktarları olmuşlardır. Hatta asrında İslam dünyasının bir hükümdarı olan Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur bile bu muaddis alimlerin şerefine erişebilmek için alimlerden biri olmayı temenni etmiştir. Bir halife ki İslam dünyasının en zirvede olduğu dönem onun tadabileceği hangi şey vardır ki dünyalık olarak her şeyin en güzeline sahip olmuştur. Bakınız Hafız Sem'ani Edebil İmla ve İstimla kitabında ve Hafız Suyti Tarihül Hulafâ kitabında Ebu Cafer El Mansur'un biyografisinde hal tercümesinde şöyle diyor. Muhammed Bin Selam El cumahi şöyle anlattı. Halife Mansur'a dünya lezzetlerinden erişemediğin hiçbir şey kaldı mı diye soruldu. O da öyle bir zevk kaldı ki o da etrafında hadis ehli olduğu halde bir yerde oturup hadis rivayetinde bulunup talebenin bana Hocam Allah size rahmetiyle mua muamele eylesin. Kimi zikrettiniz? Kimden zikrettiniz? Neler zikrettiniz? gibi şeyler demesi benim de bir de falanca nakletti. <gülüyor> o da dedi ki falanca da ondan nakletti. O da dedi ki falanca sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletti. Dememdir dedi. İşte ben bu zevki tadamadım. Sadece bu kaldı. Ertesi sabah saraydaki vezirlerin çocukları ve o çocukların da bakıcıları ellerinde kalemler, defterlerle Halife Mansur'a geldiler. Bakalım bu Mansur'dan hadis talep etmek istediler. Dedi ki Halife Mansur, sizden onlar değilsiniz. Sizler hadis ehli değilsiniz. Onların elbiseleri kirlidir. Ayakları çatlamıştır. Saçları uzundur. Onlar ülkeler arasında gezerler. Onlar hadis ravilerdir, dedi. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellemden sahih olan ve olmayan hadisler konusunda biz hadis ehlimden olan müteahsız alimlere başvurmamız gerekir. Onlar bu işin cefasını çekmiş insanlar. Ve Allah azze ve celle de hadis ilmini ve hadisi Kur'an'ın dediğim Kur'an'dan sonraki sünneti, Kur'an'la beraber ikisini birden bunların vesilesiyle korumaktadır. İşte hadis ehlinin faziletine dair bu girişten sonra biz yine tekrar hadis ehlini tanımaya başlayalım. Hadis ehlinin nübüvvet asrından beri mevcut olduğu sabittir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından beri devam eden bir taife olduğu apaçık ve kesin delillerle vuku bulmuştur. Hadis ehlinin ilkleri sahabelerdir. Allah onların hepsinden razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadis ehlinin kimler olduğuna dair işarette bulunmuştur bize. Diğer İslami fırkaların ortaya çıkmasından önce hadis ehlinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından beri mevcut olduğu zaruru, zaruri olarak bilinmektedir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda onları şöyle dua ederek tasdik etmiştir. Naddarallahu imra'en semiye makaleti hadihi benim bu sözlerimi işitip de onları kavrayan, sonra da işittiği gibi onları nakleden kimsenin Allah yüzünü nurlandırsın. İşte sırf bu duadan dolayı hadis ehli bu duaya mazhar olmak için hadisleri toplayıp nakletme yoluna gitmişlerdir. Sadece bu dua için... Hadis ilmiyle uğraşıp hadis ezberleyip hadis nakletmeye değer bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları kendisi adına tebliğde bulunmak hususunda <gülüyor> adalet sahibi olarak da belirlemiş. Çünkü li yubellig minkum el gayibe sizden burada bulunanlar burada bulunmayan kimselere tebliğ etsinler buyurmaktadır. Yani bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevazını vermiş demektir. Hadisin nakletmeye bakın sahabelere. Dikkat edin hadis buna delalet ediyor. Çünkü siz burada bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsin demiştir. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi sahabelerine de teskîyi gündeme getirmektedir. Dikkat edin. Bunun olacağını da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zaten bildirmiş. Diyor ki yine tesmaunâ Sizler hadisleri işitiyorsunuz. Ve yusma'u minkum sizden de işitilecektir. Ve yusma'u mimmâ yasmâu minkum ve sizden işitenlerden de hadis işitilecektir. Demiştir. Ve gerçekten de bu böyle olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurduysa zaten öyle olacaktı ve bu da böyle olmuştur. Günümüze kadar da senediyle hadis nakledenler bulunmaktadır Hindistan gibi, Pakistan gibi yerlerde. Sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle haber vermiştir. Yahmilu hadzal ilma, ay ilm-ül hadis ve tefsir. Bu ilmi yani hadis ve tefsir ilmini min kulli halefin uduluhu, sonradan gelen her nesil arasından onların adaletli olanları yüklenirler. Yenfunu anhu tahrifal galina. Onlar aşırı gidenlerin tariflerini ne yaparlar? Bu ilimden uzaklaştırırlar, kururlar. Ve intihale ve batıl ehlinin de sahiplenmelerini ve tevilel cahiline, cahillerin de tevillerini bu ilimden onların yorumlarını, tevillerini uzaklaştırırlar. <gülüyor> Hadiste onların bu ilmi adaletlileri yüklenir. Bundan kasıt hadis ehli yüklenir manasındadır. Yine onların sahabe radıyallahu anhum zamanından beri her vakit birbirlerinin ardından nitelendikleri şeyleri devamlı yerine getireceklerine ve kıyamet gününe kadar hak ile bu taifenin destekleneceklerine şahitlik etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim o şöyle buyurmuştur. La <gülüyor> tezalu taifetun min ummeti kaimeten alel hakkı Allah'ın emri kıyamet gelinceye kadar ümmetinden bir taife hak üzere bulunmaya devam edecektir. Lâ yadurruhum men khâlafahum hattâ yetiyye emrullah. Muhalefet eden kimseler de onlara zarar veremeyecektir buyurmaktadır. Hatta yine şu hadiste sallallahu aleyhi ve sellem onlara işaret etmektedir. İnallâhe lâ yakbudul yak, yakbudul ilme intizâen yantazihi minen nas. Şüphesiz ki Allah ilmi insanlar arasından çekip almaz. Velakin yakbülül ilme bir kabdil ulama, fakat ilmi alimlerin ruhlarını kabz etmekle kaldırır. İlmi duruk durukken insanlar arasından almaz, alimlerin ruhlarını kabz ederek alır. <gülüyor> <gülüyor> Hatta izalem yok ki alimen ittazen nasur usen juxalen. Nihayet geriye hiçbir alim bırakmayıncaya kadar, bu sefer insanlar da Cahil başkanlar edinirler kendilerine. Fesu ilu fesftaw bi gayri ilmin. Kendilerine sorulur, onlar da ilimsiz bir şekilde fetva verirler. Fadalu böylece sapıtırlar. Fadalu ve böylece sapıtırlar ve saptırırlar. İşte bakın bu hadiste İmam Nebevi şöyle buyurmakta bu hadisin şerhinde diyor ki bu hadis ilmin korunması ezberlenmesi ve nakledenlerin doğru ve güvenilir olması konusunda sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir haberdir Yüce Allah her devirde bu ilme onu taşıyacak ve onu çarpıtmayacak adil kimselerden oluşan bir halef nasip eder ondan sonraki sonra ilim kaybolmaz bu o ilmi her dönemde taşıyanların doğruluğu ve <gülüyor> güvenilirliği konusunda bir açıklamadır. Allah'a hamdolsun durumda böyle olmuştur. Bu nübüvvetin alametlerindendir. Bazı fasıkların biraz ilim biliyor olmaları ise buna kesinlikle zarar vermez. Bu hadis sadece onu adil kimselerin taşıyıp aktaracakları, ondan bir şey bilmeyenlerin aktaramayacakları konusunda bir haberdir. Allah en doğrusunu bilendir diyor Nebeb'in sözleri. Burada bitiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu haberler nübüvvet delillerindendir. Zira bu haberler hadislerin korunduğunu, ezberlendiğini, tebliğ edildiğini, bunları nakledenlerin sahih ve tam bir şekilde naklederek adil olduklarını ve Sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi asrından bugüne kadar hadislerin lafızları ile nakledildiğini bildirmektedir bize. Bu vasıf öncelikle sahabeler hakkında gelmiş. Sonra onların ardından gelenler hakkında ve sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin yolu üzerinde olanlar hakkında sabit olmuştur. Bu nitelik kesintisiz bir zincirle de kıyamet gününe kadar devam edecektir. Şüphesiz sahabeler hadisin ezberlenmesi ve büyük küçük her meslele de sallallahu aleyhi sellemin hadislerine tabi olunması hususunda en çok gayret eden insanlardı. Kendi asırlarında ehli hadis diye isimlendirilmişlerdi. Bakın Ebu Eyyb el-Emsari bir hadis için Mısır'a atlayıp gitmiş. Oradan bir hadisi dinleyip bir dakika dinlenmeden geri dönmüştür. Ebu Hureyre der, Amur için o yazardı biz yazmazdık der. Bunlar hadis ehli yazıyorlar. Dolayısıyla onlar hadis ehli diye isimlendirilmişler. Ehli hadis ismini alanların ilkleri ise sahabeler olmuşlardır. Nitekim gerek hayatlarında... Gerek vefatlarından sonra onlara Ehl-i Hadis denilmiştir. Ehl-i Hadis isminin başlangıcı Sahabe radıyallahu anhundur. Onların zamanında bu vasfın hem kendisi hem de ismi mevcuttu. Bu durum taklit edilen mezheplerin ve diğer bütün fırkaların çıktığı zamanlar bir tarafa dört imamın doğumlarından da önceydi. Bu deliller ile Ehl-i Hadis taifesinin yolunun beşinci bir mezhep olmadığı, Bilakis bunun sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bulunduğu esasların aslı olduğu ve sahabeleriyle onlardan sonrakilere bunu bıraktığı sabit olmaktadır. Bu yol Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından bugüne kadar birbiri ardınca gelen nesillere aktarılarak kesintisiz bir şekilde bize gelmiştir. Allah azze ve celle kıyamet gününe kadar her zamanda ve her yerde onların sayısını arttıracaktır. Sahabeler de bizzat ehl olarak isimlendirilmiştir. Zeheb-i tezkirat Hatip kendi isnadıyla Tarih-ül Bağdat'ta Hafız İbni Hacer el-İsabe'de şöyle nakleder bakın. Ebu Bekir bin Ebu Doğud şöyle dedi. Ebu Bekir bin Ebu Doğud İmam Ebu Doğud'un oğludur. Sika bir abidir. Ra'ytu fin navmi Eba Hureyre'te. Ben uykumda rüyada Ebu Hureyre'yi gördüm. Ve bi bisicistane. Ve ben Sicistan'daydım. Usaniful hadise Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadislerini tasdip ediyordum. Fakultu lahu ona dedim ki inni uhibbuka. Ben seni seviyorum. Fakala ana evvelu sahibul hadisi kana fid Ben dünyadaki hadis asabının ilkiyim dedi. Ebu Hureyre büyük bir sahabedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den 5300 74 hadis rivayet etmiştir. Ve hadisçiler indinde muksirundandır. Yani en çok hadis rivayet eden sahabeler sınıfındandır. Binden fazla hadis rivayet eden sahabelere muksirun denilir. İmam Bukhari Ebu Hureyre'den 800'den fazla kişi rivayette bulunmuştur demiştir. Ebu Bekir Abdullah bin Ebu dur Yani meşhur sünen sahibi Ebu Davud'un oğludur. Allah ona rahmet etsin, güvenilir, makbul bir ravidir. Üç bin kişi onun cenaze namazına katıldığını söylenmektedir. Ve 80 defada kılındığını belirtirler. Tabi bunları İmam Zehebi gibi alimler naklediyor tezkiratul Huffaz kitaplarında. İşte bu kamil iman sahibi, sadık ve müminin alameti olan rüyayı görmüştür derler. Nitekim Şeyhül İslam İbn Teymiye şöyle der. Bizimle bidat ehli arasında ayrıcı özellik cenaze günü kılınan namazımızdırlar. Bidat ehlinin değil de ehl hadisin namazları aşırı derecede kalabalık olduğunu söylerler. Ki İmam Ahmed'in de ve İbn Teymiye'nin bizzat kendisinin de binlerce insanın namazını kıldığını söylüyorlar. Bu haya şüphesiz müminin sadık rüyası Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi nübüvvetin 46 cüzünden biridir şüphe yok ki Ebu Hureyre dünyada hadis ehlinin ilki olduğunu söylerken sadık ve adildir bunu hayatındaki durumu hakkında söylemiştir sanki o Resulullah'ın hayatı döneminde onun huzurunda hadis ehli diye isimlendirilmiş gibidir çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden en çok rivayet eden kendisidir bu da müellifin Burada bunu nakil olarak naklederek altında onu destekleyici sözlerle süslemesidir. Güzel bir nakil. Üçüncüsü ise tabiinin, sahabelerin hadis ehli olarak kendileri nitelendirmesi. Tabiin yani sahabeleri gören kimseler, sahabeleri hadis ehli olarak nitelendiriyorlar. Tabiinin büyüklerinden olan Şabi bakın şöyle diyor. Bir meselem hakkında dönüp dursam araştırırken ancak hadis ehlinin üzerinde ittifak ettikleri şeyleri söylerim ben. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin hadis ehli olarak isimlendirildiklerine çok açık bir delil vardır. Neden? Çünkü Şabi tam 500 sahabe yetişmiş bir ravidir. Ve onlardan ilim almıştır. Eğer ben bir mesele hakkında Dönüp dursam yani onu araştırırken Ancak hadis ehlinin üzerinde ittifak ettiklerini alırım Sahabenin ittifak ettikleri şeyleri Alırım demek istiyor Burada ne var? Hadis ehli lafzını Onlar için kullanmıştır Yine Şabi 48 sahabeden Hadis dinlemiş Ve onlardan hadis ilmini Almıştır Bu yüzden ancak hadis ehlinin üzerinde ittifak ettikleri şeyi söylerim derken Onların Hadis ehli diye onları zikretmiştir. Yine Şabi, Şabi şöyle der. Tabi burada bakın Hindistanlı büyük Hanife alimlerinden Ebul Hasenat Muhammed Abdülhay Leknevi. İlahiyatçılar bunu çok tutarlar. Çünkü bu hadis usulü konusunda Hanifiler, Hanifilerin alimlerindendir. Ve hadis usulüne dair kitapları vardır. Dolayısıyla Türkiye'de de bu onun kitaplarına yönelme Göstermişlerdir. Onun çok güzel sözleri var. Diyor ki, insaf gözüyle bakan insan diyor ve fıkıh ve usul denizlerine gelişi güzel dalan kimse kesin olarak bilir ki alimlerin üzerinde ihtilaf ettikleri detay ve asıl meselelerin çoğunda muaddislerin mesebi diğerlerinin mezheplerinden daha kuvvetlidir. Ben ihtilaflı konuları araştırmaya her girdiğimde o konuda mutlaka muaddislerin insafa en yakın görüşünü bulurum. Allah için onlara aferin. Bunun için onlara teşekkür ederiz. Nasıl böyle olmasın ki onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek varisleri ve dinin sadık temsilcileridirler. Allah bizi de onların zümresinde haşletsin, bizleri onların sevgisi ve yolları üzerine döndürsün diyerek sözünü bitiriyor. Evet. Yine Şabi şöyle diyor ki: "Emdibina neferun min ashabil hadis." Hadis asabından bir nefer bizi geride bıraktı. Burada kastedtikleri neferden kasıt 3 ile 10 arasındaki bir cemaati kasteder ve sahabeleri kastetmiştir. Şâbi radıyallahu'nun sözünün anlamı onun hadis ehlinden bir cemaatle beraber yürüdüğünü söyler. Çünkü onlar beraber yürüdük bizi geride bıraktı Hafız Attıl Gani Bin Said El Ezdi Muhteleffel Muhtelefatlı kitabında hadis hasabının isimlerini saymış ve orada sahabelere özel bir bölüm açmıştır ve hadis hafızlarının ehli hadis ismiyle onları zikretmiştir Hatip Şerefül Ashabül Hadis hadis asabının şerefine dair yazdığı kitabında merfu bir isnat ile şöyle zikreder <gülüyor> İnnel İslam'a beda gariban. İslam garip olarak başlayacak. Garip bir şekilde başladı. Pardon. Seyaudu gariban kema beda'. Yine tekrar başladığı gibi garip bir şekle dönecek. Kıyla denilirdi ki ya Resulullah ey Allah'ın resulü menil quraba bu garipler kimdir? Kale dedi ki en nuza'u minel kabaile onlar kabilelerinden ayrılan kimselerdir. Abdan el-Kadi dedi ki: Yani onlar hum asabul hadisil evaili. Onlar ilk as hadis ashabı olanların hadis asabının ilkleridirler. Derim ki Abdan hadisi tebuit tabiinden olan bir ra ravisidir. Burada el-evailu ilkler sözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Sahabelerini kastetmiştir. Zira onlar hadis ehlinin ilkleridir. Radıyallahu anhum ve an. Bu açıklamalardan anlaşıldı ki sahabeler hadis ehli ismini alanların ilkleri olmuşlardır. Onlara tabi olan, tebeyi ve te tabiin ve tebeyi tabiin onları hadis ehli olarak isimlendirmişlerdir. Bu şerefli isim. Hadis ehli hakkında zincirleme olarak bugüne kadar gelmiş. Allah onları zamanın sonuna kadar halk üzere devamlı kılsın. Fethedilen beldelerde halkın da hadis ehli olduğu bakın. Şimdi sahabeler madem böyle isimlendirdi, sahabeler döneminde de birçok beldeler fethedildi. O zaman bu beldelere giden sahabelerin yetiştirdiği, tebliğ ettiği, dini ilimler naklettiği kimseler neyle amel ettiler? sahabelerin fethettikleri bütün beldelerin halkları hadis ehli adıyla nitelenmişler. Nitekim Ebu Abdul Abdülkadir bin Tahir ettemimi El Bağdadi Usulü Din Dinin asılları adlı kitabında şöyle der. Şurası apaçıktır ki Rum, Cezire, Şam, Azerbaycan, Babül ı Leblab bölgelerinde bulunan bütün halk hadis ehlinin mezebindeydi Ifrikiye Afrika'nın kuzeybatısındaki Berberistan'ın doğusunu Araplarca verilen yerin adıdır. Şu anki Tunus'un olduğu bölgeler. Ve Endülüs bölgeleriyle İspanya Magrib denizinin ardındaki bütün bölgelerin halkı da hep hadis ehliydi. Yine Zenc sahili üzerinde Yemen bölgesinin halkı da hadis ehliydi der ve onlar için açıkça hadis ehli lafızlarını kullanır. Yine Şuzrat-ı 22. yılda Mughire bin Şube'nin eliyle Azerbaycan fethedildi. amr ıb el eliyle de Trablus fethedildi. 92 yılında Endülüs toprakları, Musa bin Nusay'ın azatlısı Tarık bin Ziyad'ın eliyle fethedildi. 27 yılında Abdullah bin Saad'ın eliyle Ifrikiye toprakları fethedildi. 14 yaşında Şam'ın Dimeşki Ebu Hübeyden'in eliyle ve Barış yoluyla fethedildi. Halit bin Velid radıyallahu anhunun eliyle de an ve fethedildi. Kendisine ölümden sonrası, kendisini ölümden sonrası için hazırlayan, Rabbinden korkan, akıl sahibi, zeki bir kimse bunlardan ne anlar? Şunu anlar ki, sahabelerin fethettikleri bütün beldelerin sakinleri ibadet ediyorlardı. Peki hangi mesele göre? Onlar taklit ve mezheplerin aksine sadece yayılmış olan hadislerle amel ediyorlardı. Çünkü hak mezhep budur. Görüşlerden ve mezheplerden arınmış hadis ehlinin mezhebidir bu. Bu mezhebi ülkelerini fetheden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından öğrenip almışlardı. Sahabelerin büyükleriyle, küçükleriyle, erkekleriyle, kadınlarıyla bütün insanlara aktardıkları hadislerle amel ediyordu bu insanlar. Diğer insanlar da dinde kimseyi taklit etmiyor, mezheplere uymuyor ve hadisle amel ediyorlardı. Ta ki durum fırkaların, grupların, mezheplerin ortaya çıktığı asırlar geldi. Krallar, kadılar ve bunlar, bunlarla oynadılar. Mal sevgisiyle maksatlarını muhafaza edebilmek için sünnetleri ve dost doğru yolu eğri yolla değiştirdiler. Nitekim el makrizi el futatta böyle demiştir. Ifrikiya halkının durumu sünnetlerle ve rivayet edilen eserlerle amedetmektir. Sonra Hanifi mezhebi ve sonra Maliki mezhebi galip geldi. Heva ehli maksatlı kimseler bunu sonra oyun haline getirdiler. Bütün bunlardan hadis ehlinin yolunun yeni bir mezhep olmadığı ortaya çıkmıştır. Bilakis o sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bulunduğu esaslardan bir esastır. Ve ashabını onun üzerinde bırakmıştır. Sahabe radıyallahu anhum kendileri vesilesiyle Müslüman olanlara bu yolu öğrettiler. Bu yüzden sahabelerin fethettikleri bütün beldelerin halkları daha önce geçtiği gibi hadis ehlinin mezhebindendi. Evet, Tabi'in. Tabi'ine gelince onlar da hadis ehli olarak nitelendirdiler. Tabi'in hadis ilmini ve bu şerefli ismi sahabelerden aldılar. Onunla vasıplandılar. Nitekim asırlarında da onlara hadis ehli Zehbi Zehebi şöyle der. Enne zuhriye et ta'biyye el celile radıyallahu fi hududu seneti min minel hicreti alel halifeti abdülmelik. Fe emle abdülmelik arba amiyete hadisin. Ve kharacat zuhriyu radıyallahu fakal, fekal entum ya ashab hadis. Tabinin büyüklerinden Zuhri hicretin 8. yılının sınırında Halife Abdülmelik'e elçi olarak gitti. Abdülmelik 400 hadis imla ettirdi yazdırdı ve Zuhri çıktı ve şöyle dedi sizler hadis ashabısınız dedi yazdırdığı kimselere. Hatip-i Bağdadi de bakın İbni Ammar'a kadar ulaşan isnatla şöyle der. Kufeli ve Medine'li hadis ehlinin en güvenilir hafızları Abdülmelik ve Ebu Süleyman Asım el-Ahvel, Ubeydullah bin Umer ve Yahya bin Said el Ensaridir. Yani onlar hadis ehlinin tabiinden imamlarıydılar. Zira Abdülmelik rahimullah büyük bir tabiydi. Enes bin Malik radıyallahu anh hadis rivayet eden kimseler bunlar. Asım el-Ahvel de yine tabiinin büyüklerinden Enes bin Malik ve Abdullah bin Sercis, Safvan bin Muhriz hadis dinlemiştir onlardan. Yahya bin Sayit o da tabiinden bir imam. Tabi'in derken sahabeyi gören kimseler. Bunlar sahabeyi görmüş insanlar. Medine kadısıydı Enes, Said bin Yezid, Abdullah bin Amr ve Ebu Umame bin Sehil'den hadis dinlemiş insanlardır. Bunlar ne olarak isimlendirilmiş? Hadis ehli diye. Bu gibi kesin deliller tabakat ve kişilerin hal tercümeleri dediğimiz biyografi kitaplarında doludur. Hakkı talep eden için maksadı ifade etmeye bu örnekler yeterlidir. Görüldüğü gibi de kendi asırlarında hadis ehli olarak isimlendirilirlerdi. Tabiini görenler. ...hadis ehli olarak onlar da isimlenmiştir. Bu ümmetin en üstünlüğü olan sahabe ve tabiinin hadis ehli diye isimlendirildiklerini... ...onların hayatlarında bu şerefli nispetle övündüklerini... ...kendi zamanlarında insanların onları hadis ehli olarak zikrettiklerini anlamış olduk. Sonra onlardan hadis ilmini ve bu şerefli ilmi Tebe'it tabiinden aldı. Tebe'it tabiin onlardan aldı ve kendilerini bununla değerlendirdiler. Bu isimle övünüp sevindiler... Hadis ehlinin niteliklerini gerçekleştirmeye itibar ettiler, bu yolda gittiler. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu, biraz önce geçen hadiste: Yahmül hazel ilme, bu ilmi taşır min kullu khalifin oduluhu. Sonradan gelen her nesil arasından onların adaletli olanları. tabiin döneminde de bunlar taşıdı. Yenfuna anhu ta'rifel galine ve imtihal el mubtilina ve te'vil el onlar aşırı gidenlerin tahriflerini batıl ehlinin sahiplenmelerini ve cahillerin yaptıkları tevil yorumlarını bu ilimden uzaklaştırırlar. Evet, Hatib el Bağdadi Şerifü'l Afsabü'l kendi isnadıyla şöyle zikreder. Ahabul Hadisi kat edauni. Yezid bin Harun söylüyor. Diyor ki hadis ashabı Beni rahatsız ettiler. Hadisleri okuma konusunda. İza bu anni, gammûni. Fakat onları göremediğim zaman da beni üzmüş oldular. Yani onları da özlemiş böylece. Ve bu dediği de bunu söyleyen adam da diyor ki onlar hadis ashabı bakın. Evet, Yezid bin Harun tebeid tabiindendir. Yahya bin Said el Ensari, Asım el Ahven, Süleyman el Teymi gibi büyük tabilerden de kendisi sonra hadis dinlemiş biridir. <Sessizlik> Sufyan-ı Sevri El-Melaiketü hurrasu-sema'i Melekler semanın koruyucularıdır. Ve ashabul hadisi Hurrasul Ardi, Hadis ashabı ise yeryüzünün koruyucularıdır der. Bakın hadis asabı için ne kadar şerefli bir söz değil mi? Yine şöyle demiştir. İnne ehlel hadisi levlem ye'tuni la fi buyutihim Şüphesiz ki hadis ehli bana gelmezlerse bile mutlaka ben onların evlerine giderim demiştir. Burada görüldüğü gibi hadis ehlinin faziletine dair ve hadislerin faziletine dair oldukça güzel sözler naklediliyor. Tabi burada şu da anlaşılmasın, her gelen hadisi biz kabul ediyoruz. Bizler her gelen hadisleri kabul etmiyoruz. Hadislerin sahih olanlarını, hadis alimlerinin kriterlerinden geçmiş, süzgeçlerinden geçmiş, ravilerinin tek tek zincirlerindeki ravilerin incelenip sahih olduğuna, amel edilebilir olduğuna hükmedilen hadisleri kabul ediyoruz. Yoksa genel olarak tarikatçıların nakletmiş oldukları ne üdüğü belirsiz birçok, Allah Resulü'nün adına yalan olan, uydurulmuş birçok hadisleri kabul etmiyoruz. Bunların derslerini yapmıştık değil mi? Yeri geldiğinde. Mesela işlerde hayrete düştüğünüzde kabul edilen sığının. Koskoca bir uydurma hadisinin dersini yaptık. Bunun uydurma olduğuna dair. Ve bunu hadis diye Peygamber'e nispet edip, nispet edenler var değil mi bu toplumda? Evet. Süfyan-ı Sevri yine şöyle demiştir. Ma tuule umri haza illa min kesreti ya ashabil hadis. Ömrüm boyunca hadis asabının dualarından çok bir şey görmedim ben diyor. Hadis asabının dua etmelerini ömrüm boyunca bundan çok bir şey görmediğini söylüyor. Evet. Yine Halilal Yahya bin Yaman'dan şöyle rivayet ediyor. Kalülü Süfyan'a Süfyan'a Şöyle dedi inna ashababil hadisi yatlıuğu el hadise bi gayri niyetin muhakkak ki hadis asabı niyet olmaksızın yani bir niyetleri olmadan hadis talep ediyorlar Gaet talebuhun lehu niyetin onların o hadisi talep etmeleri niyettir dedi süüprüe sebri burada tabi Şimdi nakledilen şeyler bazen çok güzel, bazen konularla böyle alakasız ama burada dikkat edin. Neden bu rivayetleri okuyoruz? Bu rivayetleri kullanan kimseler ya sahabeden ya tabiinden ya tebe-i tabiinden ya onları görenden ama her bir naklin içerisinde ne var? Ashabul hadis, ehlül hadis lafızları geçiyor. Dikkat edin. Bunun da o dönemdeki karşıtı ehlül e, bidat ehlidir, ehlül rey, rey ehlidir. Dolayısıyla bu lafızların ispatı bizim için çok önemli. Yine hakim tarihinde Abdülaziz bin Yahya'dan şöyle rivayet ediyor. Diyor ki Ya ashabel hadis Ey hadis ashabı Teallemu meani el hadis. Hadisin manalarını öğrenin. Feinni inni meani el hadis 30 sene. Muhakkak ki ben hadislerin anlamlarını 30 senede öğrendim. Bakın burada ey hadis ashabı olarak kendisi sesleniyor. Abdülaziz bin Yahya, Süfyan bin Uyeyne'nin sözlerinden naklediyor. Süfyan bin Uyeyne kim? Tabiinden 80 küsür kimseye yetişmiş olan bir ravidir. Zuhri Amr bin Dinar ve Essebi ve başkalarının hadis, başkalarından hadis dinlemiştir. Hadis ehlinin hikmet sahiplerinden sayılırdı bu. İmam Ahmet bin Ambel şöyle der. İnne şubete kâne min min eşeddi ashabil hadis. Muhakkak ki şube hadis ashabının en şiddetli olanlarındandı. Hem hadisleri nakletme konusunda, hem hadisleri tahkik etme konusunda, hem de hadisleri ehline verme konusunda. Çünkü o öyle, öyle hadisi sevdiği söylenir ki yani hadisin dışında görüş ehli olanlara en şiddetli ve bidat tehline karşı en şiddetli tavır takınan alimlerden olduğu söylenir. İlim ve tahkik olarak bu açıklamalardan üstünlüklerine şahitlik edilen ilk üç asır olan sahabe tabi'in ve onlara tabi olan tebevü tabinin kendi zamanlarında hadis ehli olarak isimlendirildikleri ve asırlarında da onlara hadis ehli denildiği anlaşılmaktadır gördüğünüz gibi. Daha sonraki derslerde dört mezhep imamı ve diğer hadis, alimlerin hadis ehlinin tanımlamaları konularına da gireceğiz. Ve daha sonra hadis ehlinin yine <gülüyor> Taifetül Mansura, Fırkayı aciye gibi bu hadislerdeki tanımların aynı hadis ehli oldukları üzerinde de konuşacağız. Bu hadis ehlinin nübüvvetin ve İslam'ın başlangıcıyla başladığına dair apaçık bir beyandır. Onların ilkleri bu ümmetin en üstünleri olan Yüce Allah'ın peygamberlerine arkadaş olmaları ve hadislerini yaymak için seçtiği sahabelerdir. Allah onlardan razı olsun. Onların lakaplandıkları bu hadis ehli ismi nesilden nesile asırdan asıra devam ederek gelmiş ta ki sonunculara hakkında da bu isim kullanılmıştır. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı. Bunu yapmadı diyen kimselerdir. Onların sonuncuları da ilkleri gibidir. Nitekim Hafız-ı Suyuti, Şeyh El-Maktisinin Kitab-ı adlı eserinde muhtasar bir isnatla Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu nakleder. İnne fi ahiri ümmeti kavmen yutuna min min al misle ma ma la şüphesiz ümmetimin sonunda öyle bir topluluk olacak ki ümmetin bu ümmetin sonunda öyle bir topluluk olacak ki onlara ilklerine verilen ecrin aynısı verilecektir bu ümmetin ilkleri İbrahim bin Musa onlar kimlerdir sorulunca bu ümmetin ilkleri hadis ehlidir demiştir bakın şerefu ashabul hadiste Bundan dolayı Rabbim ümmetin sonları olarak da bizlere hadis asabı olmayı nasip etsin. Amin. Onların yolundan gitmeyi nasip etsin. Onların ulaştığı şerefe bizlere nail etsin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde onun bayrağı altında onun ümmeti hakkını kazanıp toplanmayı bizlere nasip etsin. Bundan dolayı da Allah'a hamdolsun. Vessalatu vesselamu ala Resulillah.